Merhaba değerli Yeşilçam Arkoyu'su dinleyicileri Açık Radyo 94.9'da yeni bir Yeşilçam Arkoyu'su programında sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konum Gökay Gelgeç. Merhabalar, hoş geldin Gökay. Merhabalar Utku. Evet e, Gökay e, Macaristan'da yaşıyor şu anda ve Gökay ile birlikte bir e, internet üzerinden bir e, bağlantı kurduk ve kaydı bu şekilde aldık. Biz e, Gökay ile birlikte 2007 yılından biridir. E, Sinematik Yeşilçam sitesini birlikte e, yapıyoruz. E, onunla birlikte bu Yeşilçam üzerine araştırmalar konusunda epey e, yol katettik. E, bazen geceleri oturup e, filmler üzerine konuştuğumuz vakti zamanında çok oluyordu. E, tabii e, zaman gelişti, e, bazı şeyler değişti. Şimdi viraj e, programında beraber yine ikinci kez bir program yapıyoruz. E, daha önce. E, ile birlikte bu Yeşilçam Arkeolojisi üzerine ilk programlardan bir tanesini yapmıştık. Bu sefer de farklı bir konuda konuşacağız. O zaman yeniden hoş geldin Gökay programı. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, e, tabii ses bağlantısından dolayı hafif böyle ses olarak hafif bir robotik ses gibi gelecek ama konuşacağımız konunun ilginç olduğunu düşünüyorum. Kemal Sunal ve e, filmlerinde kullanılan müzikler üzerine konuşacağız. Şimdi tabii bu giriş biraz, ben belki benim için uzun oldu ama e, sözü ben bol bol, Gökay'a bırakacağım bu programda. Çünkü onun uzmanlık alanı. Uzmanlık derken bir kısmı diye düşünebiliriz. Sinematik beraberinde Yeşilçam müzikleri olarak aktif bir grubumuz vardı biliyorsun. Zaman zaman bu konuyla ilgili de bazı yazılarım olmuştu sinematikte. Facebook üzerinde yaklaşık 2000 üyeli Yeşilçam filmlerinde arka planda çalan müziklerin deşifre edildiği bir grubumuz var. Benim daha önceki hani ek bir hobimin bu hobiyle buluşan, bu hobiye merak döven insanlarla bir araya geldiği bir platformdur. Kemal Sunal da o müzikler içerisindeki gruplardan birisi. Yeşilçam'da kullanılan bu arka plandaki müziklerin deşifresi. Yani genel olarak benim ilgilendiğim konu oydu. Ancak şöyle bir nokta var. Seninle özellikle bu Kemal Sunal filmleri üzerine yazılara daha fazla yer vermeye başladığımızda... E, zaman içerisinde senin bu kullanılan filmler üzerinde belli bir patern geliştirdin düşünüyorum ben belli bir e, kalıba soktun. Hani biraz sosyolojik olarak da aslında pek çok şey tamamlıyor. Öteki yandan da sadece Türk sineması değil e, müzik içinde önemli bir e, kategorize etme çünkü e, kameralı filmlerinde özellikle e, takip ettiğimiz şarkılar içerisinde e, epey çok Türk e, müzik grubu kullanılmış. Yani işte Osman İşmen evet. olsun. Zafer dilek olsun. Onun için hani bu evet. konuşacağımız konu sadece yeşil çamlı değil bence ee o dönem yapılan hani instrumentel müzikler için de epey ilginç bir konu. O zaman hani nereden ee ilk hani böyle Kemal Sunal film müziğine bulaştığını sormakla başlarsam daha doğru olacak gibi? Şimdi Kemal Sunalı Türkiye'de tanınmadığı bir hane yok. Yani Türkiye'deki her evde. Herhangi bir evde hiç hani tanınmayan diye e, mümkün olmayan bir durum bu. Her insanın evine girebilmiş çok nadir bir sinema oyuncusu. Yeşilçam açısından. Diğer hani yıldızlarıyla beraber bunu bir kıyaslarsak her bir yıldız için bir ama sorusu söylenebilir ama Kemal Sunal için bu söylenemiyor. Her nisana ulaşabiliyor. Benim farklı olarak yaklaştığım konu belki de bu Koleksiyon yapma e, zevkinden ötürü kaynaklanıyor. Kemal Sunal filmlerinin de kendi kendi içerisinde bir takım kategorileri olduğunu düşünmemle başladı. Hani bunu kariyeri olarak da düşünebiliriz. Filmlerin tarzı olarak da düşünebiliriz. E, hitap ettiği, parmak bastığı konular olarak da. İlk önce bir yani, gelişme dönemi var. Bir tiyatro kökeni yani, arzu film ekolüne dayanan dönemi. Bu 1972'de işte ilk defa e, sinema filmini çekiyor ve 70, 6-77 senelerine kadar. Bu bölüm çok kısa bir geçiş dönem ve ardından bu Natsuk Paytan serisinin başlaması. O da ayrı bir ikinci bir ekol bir bölüm. Yani absürt komediye doğru geçiş. Ve 80'li yıllarla beraber e, artık drama, dram ve komediye doğru e, yol alma. Ancak tüm bunların arasında da e, bölgenin hani küçük birer Cevher Niteliğinde mi diyelim? Enteresan bazı çalışmaları da var. Mesela Aziz Nesin üzerinden yapılan uyarlama filmleri var. İşte Uzücü filmi, Hı -hı. E, Gol Kralı Hı -hı. filmi veya e, Müjdat Gezen'in kısa bir hikayesinden yola çıkarak bu eşeğin karnındaki elmas köşeyi dönen adam. Bu tarz. Çok enteresan e, bir takım hani normal o seyirin dışına çıkmış filmleri var. Çok daha da ilginç. E, sansür konusu da yine hani Kemal Sunalı e, da vurmuş oluyor. Yıllar sonrasında televizyonda izledikten yıllar sonra internet üzerinde keşfediyoruz ki bu meşhur işte 1 Mayıs Marşı'nın söylendiği vesaire falan sahnelerin olduğu filmleri de var. Benim olduğumuz. E, Kibar Fevzu gibi Gerçekten hani siyasi tabanlı e, toplumdaki bir takım hani, uçurumları çok güzel yansıtabilen ve bu yönüyle de gene her haneye girebilen de yapımları var. Bu yüzden e, Kemal Sonu'yu el alırken gene böyle bir takım hani ayırıp kariyerindeki bir takım e, nihenk taşları olarak bir takım hani, dönemler olarak el almayı uygun gördüm. Absürt olan kısmını seven insanlara ayrı. Direkt bu hani fiyatı tabanlı, taşlamayı sevenlere ayrı. Arzu film dönemini sevenlere ayrı. Fakat hani 80'li yıllara eğer gelinirse bu 80'li yıllardaki dramalar üzerinde çok fazla hani bir çılgınca bir hayranlık olduğuna şu anda pek fazla hani şahit olduğumu söyleyemem. Elbette ilk güzel filmleri var. Ancak bu kendine has özel ee, fanatik derecesinde hani, sevilen filmleri, genelde bu absürt komedileri, Arzu filmdeki bu Osmanlı üçlemeleri, işte o gulyabaliler, süt kardeşler vesaireler, Tosun Paşalar gibi, genelde bunların üzerinde yoğunlaşıyor. Bu müzikle şifreleriyle Kemal Sonal'da bir araya getirdiğimizde aslında o günün de gene hani popüler yaklaşımlarıyla da bir araya da e, hareket ettiğini görüyoruz. Ne oluyor? Mesela işte TRT'nin Ara müzikleri plak resmi olarak basılıyor. Zaten televizyonda dinlenen şeyler, arka plandaki mesela filmde arka plandaki o plaktan alınmış olan parçalar var. O plakta çalanlar o dönemin e, popüler müzisyenleri, o müzisyenlerin kendilerine ait albümleri gene bir şekilde ne hani yerini bulmuş. Mesela Zafer Dilin TRT toplama albümlerinde parçası var kendi adına yapmış olduğu halk müziği yorumları olarak da her ikisi de gene kullanılıyor zaten bilinen kulağa yakın melodiler ve e, filmlerle gerçekten bu çok güzel bir uyum sağlayabiliyor filmlerin anlattığı konularla birbiriyle gayet uyumlu ne oluyor? Yani biraz daha özelini aradığımız için özelliği içerisinde hani bunlar zaten bilinen şeyler o dönemin bir yansıması popüler olanlar kullanılmış Popüler olmayan, biraz zani kenarda kalmış, cevher niteliğinde neler bulunabilir diye araştırmaya başladığımızda e, yabancı ağırlıklı olarak Hı. çok kısa pasajlar halinde de kullanılmış. İlgili olan filmle de özleşmişmiş, bazı melodiler var. Anladım. Ve e, kitle olarak benim daha çok e, bunlar hoşuma gidiyor. E, bu arada hani ben demin dömenleri sayarken, Memduh filmle kart altı bitti, et geçmeyelim. Kemal Soylu'nun kariyeri açısından onların da katkıda bulunduğu yönetmen olarak veya olarak katkıda bulunduğu e, bu kişilerin de ortaklaşa yaptıkları filmlerle de kendi kariyerindeki dönemlere bir ekleme yapmak gerekebilir. Okey. İstersen bir şarkı dinleyelim şimdi. Şöyle birazcık daha ne o böyle farklı ve değişik. Elbette. Tabii. Az bilinenlerden o zaman e, hareket edelim. Madem hani biraz daha böyle işin e, hani Türkiye'deki şu anda popüler e, tabiri ya, derinine inelim. inelim. Evet. <gülüyor> Derin Kemal Sonal olarak e, bir <gülüyor> parça seçimi yapalım. Gol kralında benim daha hani çocukken Kemal Sonal filmlerimiz derken gol kralı filminde çalan ve beni çok etkileyen daha sonra da bir iki, Zeki Metin filminde de karşılaştım. Çok önemli bir e, parçayı ben sunayım. Evet. E, space grubundan bu Fransız e, space rock veya hani özel psychotorica gibi bir yaklaşma olan bir grup. E, Ballad for e, Space Lovers. Bununla başlayalım. Gold Kralı'nın ana teması olarak e, bunu dinleyenlerimizle paylaşalım. 94.9 Açık Radyo'dayız. Ben Deniz Utkulu'ya değerli konuğum Gökay Gelgeç ve Kemal Sunal e, filmlerinde kullanılmış müzikleri irdelemeye devam ediyoruz bu programımızda. E, Gökay'la birlikte e, bir internet bağlantısı üzerinden görüşmekteyiz. Kendisi şu anda Macaristan'da. Şimdi Kemal Sunal'ın e, işte kariyerinden başladık ve yani oradan gireceğiz dedik. Ancak tabii yani bu sanırım Kemal Sunal'ın filmlerinde futbolda ilginç yer edinen bir durum. E, evet. E, gol kralı Aziz Nesin'in zaten e, hikayesi. Bu, evet. Bunu söylemiştik. E, peki yani bu futbolla ilgili hani o müzikle ilgili ne, ne, ne ekleyebilirsin, ne söyleyebilirsin? Şimdi e, inek şaban mesela var. Hı -hı. Bu karpuzcu bir de benzeri kaleci kaleci Bülent Kavrucu Şaban futbolda Türkiye'nin gerçeklerinden biri olduğu için ve Kemal Sunal'ın taşıdığı potansiyelle komediye uygulanabilecek bir şey olduğu için elbette ki o konuda ya da bazı çalışmaları var İnek Şaban'ın Yeşilçam müzikleri araştırması açısından bizim için en önemli kısmı bu antrenman sahneleriydi Şimdi sen e, Göztepe'de büyüdün. Göztepe'de büyüdün. Her ikimiz de hani, Kadıköy yakasında büyüdük. Bizim için Derazı çok önemli bir şey. Yani evet. Fenerbahçe'nin çalışma e, tesislerinin olduğu yer. Lisedeyken zaten hani, sporları geinerken biz doğru da gitmiştik zamanda spor yaptığımız oldu. O filmin bir kısmı da orada geçiyor. Yani eski İstanbul'da görebiliyoruz han hmm. büyüdüğümüz yerleri işte yıllara. İşte bu Deriazlı'da yapılan o e, antrenmanlar sırasında arkofonda çalan bir müzik vardı hep. Ve çok uzun bir süre biz onu aradık, aradık. En son çok enteresan bir yerden çıktı. 1978 e, Arjantin e, futbol e, kupası için yapılmış bir müzik olduğunu bulduk. İşte aynı sene için Ennio Morricone'nin bir plağı vardı. Hani biz hani organizasyon piladır bu belki diyorduk. Maroko neden çıkmadı fakat Fransız çıktı. He. Onu şimdi hani ben mi dişip işte yoksa Mehmet Bey mi etmişti onu tam hatırlayamıyorum. <gülüyor> Bayağı bir dönem biz onu aramıştık ve şarkıyı hani duyduğumuz anda direkt ah tamam. <gülüyor> ha budur <gülüyor> çünkü bir sürekli bir hani sporla bağdaşlaştırılabilecek bir tonu vardı. Seneler sonra onu keşfetmiştik. Arzu edersen onu da bir e, geçebiliriz program içerisinde. E, ki, onu hemen dinleyelim bence. Az bilinen Kemal Sunalılardan biri de e, Francisco'ya Arjantin 1978. <Gülüyor> Ee, biraz önce Gökay Gelgeç'in anons ettiği gibi az bilinen kemal sunarlardan bir tanesi. Ee, şimdi aslında çok ilginç. Ben bu tanımlama üzerinde biraz durmak istiyorum. Nedenini söylersen az bilinen kemal sunarlardan bir jargon doluşmuş bu e, müzik <gülüyor> deşifre etmesini. Gerçekten öyle bir durum da var. E, çünkü hani bu müzikleri, bu müzikleri ilgi duyan insanlarda da bence e, hani onlara da isim takıyor. Yani Kemal sunarlar. Çünkü bazı şarkılar bence Kemal Sonal filmleri de özleşmişler. Belki başka filmlerde kullanılmıştır evet. bu, bu. şarkı. Başka Herhalde Kemal Sonal oynamadığı filmlerde kullanılmıştır kesin. Kullanmıştır. Şimdi, şimdi. Yeşilçam için Zafer e, Delet Kemal Sulu var. E, Osman Işmez Deki Metin. Evet. Böyle bir özdeşleşme düşünebiliriz. İlk etapta da bu. Daha sonra işte bu Cahit Berkay ve Özdemir Erdoğanlar da geliyor Kemal Sulu içerisinde. ...çok bilinip de hala bulunamayan da... ...ki meşhur bu... ...Natuk Baytan serisinin... ...Sakar Şakir filminde... ...arkada çalan o saat... ...partisyonları var. Yani bayağı bir hani garaj... ...merdiven altı grup... ...ruhuyla bir kayıt alınmış. Bu kaydı kim yaptı... ...hangi stoktan... ...kullanıldı hala bir muamma... ...bu hala bulunamadı. O filmdeki haliyle... ...internette bir takım örnekleri var... Ama hala birebir kaydına ulaşılamadı. Buradan da hani ses teknik senelerine bir selam yollamış oldum. Hani elinde olan varsa artık paylaşmaktan imtina etmesin. Senelerdir aranıyor. O zaman, <gülüyor> İnsanları bu, konuda, ederim. O zaman bu konuda benim sana bir sürprizim olacak. Evet. Ee, yaklaşık bir ay önce e, evet. yine siteyi beraber kurduğumuz Erman, Ercan Demirel. <gülüyor> o böyle bir paylaşımı yapmış SoundCloud üzerinde. Evet. Ee, ve paylaştığı yazının altına eski müzisyenlerden birkaç tanesi bir grubun ismini verdi Evet. ve Ercan da bana mesajı yolladı ve ben de e, o detayları alacağım ve galiba o hani dediğin şey doğru öyle bir garaj grubu gibi bir grup öyle bir kayıt şeklinde almış Olabilir. Ee, Olabilir. onun ismi var ama o hani, kaydediğimiz son şeylerdi e, herhalde önümüzdeki e, hafta hem sitedeki linkini de yenileyeceğim bunu hem de sana ama onu evet. yollarım. Böylece buradan evet. da e, senin ne kadar yoğun olduğunu da görmüş olduk. <gülüyor> Şimdi sen forum dönemini yaşadın. Ben de yaşadım. Bu emeğe -E saygı artı rap. Evet. <gülüyor> Elinde bulunduran da paylaşmıyordu. Ya da paylaşabilmesi için üye oluyordun. Bilmem ne yapıyordun. Vesairesi. Yabancıyı bulabilmek daha kolaydı. Böyle. <gülüyor> evet. Format olarak da daha kolay olabiliyor. İkincisi... E, Türk müzik, yani bazı şarkıların kaydı e, mevcut değil. Belli bir evet. CD'ye basılmamış, bir plak basılmamış. Kasıt olarak evet. da hiç çıkmamış. Onun evet. için yani bu deşifre bence filmlerde çalan şarkıları da oradan almakta önemli bir durum. Neyse biz Kemal Sunal konumuza geri dönelim. Çok dağıtmadım çünkü e, süremiz de tamam. azalıyor şu anda programla ilgili. E, Kemal Sunal filmlerinde kullanılan müzikleri... Tam olarak bir kategorize edelim yani yıl yıl gidelim şöyle bir kronolojik olarak bir sistemin içine oturtalım önümüzdeki altında onlardan böyle bir örnekler veririz. Tabii ki kısa bir özet geçmemiz gerekirse bu Arzu filmi öncelikle bir yere bir getirelim hani en büyük patlama hmm. öyle söyleyelim nedir bu hani Havavam sınıfı. Evet. Yani Havavam sınıfı, Melik gibi. Bu şekilde e, ardından bu Osmanlı serisi, evet. Şabanoğlu Şabanlar, e, Gulebaniler vesaire. Burada mesela Regal orkestrası karşımıza çıkıyor. Bu da eski Türk sanat müziği bu parçalarını, Kemalçınal filmlerinde o bilinen haliyle yapılmış o yorumları, bunlar genelde Regal orkestrasına ait. O da ayrı bir üsleme. Buna giriyoruz. Ardından Kemalçınalım bir ölçüde bağımsız ve ee, tamamen kendi başına lokomotif olduğu filmler başlıyor mesela Kapıcılar Kralı gibi hı hı. Ee, orada ince ince Cahit Berkay evet. onun içine girmeye başlıyor mesela aynısı Bekçiler Kralında da ilginç yani kralı kralı krallı filmler hı hı. Ee, Çöpçüler Kralında TRT ara müzikleri ve hemen aynı yıllarda yani bu 77'lerle itibaren aslında 76'nın sonu 77'yle beraber başlayan Natuk Baytan serisi. Matuk Baytan serisi direkt olarak zaten Zafer Diley'in patlaması. Hı hı. Ve bunun yanında hani Matuk Baytan kendisi zaten avantür yönetmen aynı zamanda. ki Cunan'ın en fazla hani avantüre yakın şeyler yaptığı da o filmler olduğu için eski Yeşilçam avantür geleneğinden gelen mesela işte o Enter the Dragon gibi ee, daha önceden stoktan çok kullanılmış yabancı melodilerin de işin içine girmeye başlaması. Şimdi bunlar sürekli olarak hep çok konuşulduğu için biz biraz daha az bilinenlerinden e, hareket edelim istedim bugün. Ama genel olarak bu şekilde e, çizmiş olduk zannedersem evet, evet. e, resme. Evet. Yani bununla 1980'lere gelmiş oluyoruz. 80'lerden sonra da zaten bir Cahit kaydı. Genel olarak baktığımızda Cahit Berkay. Sadece bu en büyük Şaban filminde. Şimdi direkt olarak hatırıma gelemeyecek. Bir, bir başka Cahit, Cahit Oben. Cahit, Cahit, evet. Cahit de zannedersem değil mi? Evet, Cahit Oben. Hı hı. O mesela 80'lerin direkt kendi kültür, kendi böyle hani kenarda kalan kısmı, özel kalan kısmı. Ama geneline bakarsak 80'lerin evet yani Kemal ve Cahit Berkay. Bu, ikili, bu şekilde devam ediyor. Okey. Şimdi sohbetimizin ilk kısmına burada artık bir nokta koyalım. Tabii. İkinci kısmını diğer programda vereceğiz ama önümüzde yayınlayacağımız bu yine Kemal Sunal müziklerini adayacağımız programda da bu dönemlerden kısa kısa birer örnek vererek hem de bu konuyu birazcık da toparlamış oluruz. Ve bence de bu Kemal Sunal filmleri çalan müziklere ilgi duyan insanlar için de bence güzel ve kalıcı bir derleme bir programlara imza atmış oluruz diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Diğer diliyorum. programda görüşmek üzere. Yeşilçam Arkeolojisinden 94.9 açık radyodan hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Yeşilçam Arkeolojisi